أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاؤون إلا إن يشاء الله الأول الله الظاهر والله الباطن والله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله Rabbi rahim ala abi ve Yusuf suresinin 93. ayeti kerimesinde kaldık Sure-i Yusuf ve son bölümüne geldik Yusuf Aleyhisselam kardeşlerini yanına aldı ve babasına da erzak gönderdi. O zamanlar kıtlık olmuştu. Yedi yıl bolluk olduktan sonra Yusuf Aleyhisselam o zaman devletin idaresini, maliyeyi bütünüyle eline alınca o bolluk döneminde depoladı. Burada dünyanın düzeni bir nevi gösteriliyor. Yani Allah Celle Celaluhu yarattığı bu kainatında bolluk gösterir. O bolluk döneminde insan tedbir alır, sonra darlık olur. Böyledir. Yani dünyanın yapısı bu. Aile olur, efendim bölge olur, devlet olur vesaire. İnsan bunu hep göz önünde bulundurmalı. Sonra Yusuf Aleyhisselam kardeşlerine kendini tanıttı. Aradan 80 yıl geçmiş. Yani kardeşleri onu kuyuya attıkta, attıkları zaman 17 yaşlarında kuyuya atılıyor ve oradan çıkartılıyor. Mısır'a gidiyor ve zindanda kalıyor, iftiraya uğruyor. Oradan çıkıyor, devletin başına geçiyor ve aradan işte 7 yıl bolluk oluyor. Onları hububatları depoluyor vesaire. Ve bu meselelerin devamında işte kardeşleri e, kıtlık döneminde geliyorlar ve Yusuf Aleyhisselam kendini tanıtıyor. Babalı, babasının da gözlerinin üzerine ak çöktüğünü yani ama olduğunu duyunca izhebu götürün bir kamisi bu gömleği. Felquhu ala vecihihi. Yani vecihi ebi, babamın yüzüne onu bırakın. O elku, yani böyle bırakmak, koymak, atmak. Yani gözünün üzerine o gömleği koyun. Ye'ti basıra ve gören olur. Ye'ti e, basıra, gözü gelir, yani göre, görür. Gören durumuna gelir. Ve etuni bi ehlikum ecma'in. Ve ailenizin tamamını ailenizin tamamını da bana getirin ve Tuni gelin bir <gülüyor> ehlikum ailenizle acmayın hepiniz ailenizle tabi aradan zamanlar geçmiş onların her bir yuvalar kurmuşlar vesaire bütün ailenizle birlikte geliniz diye Yusuf aleyhisselam bildirmiş oldu Burada Kamis kelimesi, gömlek kelimesi anlatılmışken rivayet Adem aleyhisselam dünyaya geldiğinde yanına bir asa getirdiği, bir yüzük getirdiği, bir gömlek getirdiği farklı rivayetlerde bahsedilir. Ancak bu bahsedilen gömleğin İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığında ve ateşe atıldığı esnada üzerindeki bu gömleğin olduğu ve İbrahim aleyhisselamın o ateşte yanmadığı ayetle sabittir. Yanar ey ateş kurni berden ve selamen ala İbrahim İbrahim'e selamet ol buz gibi ol efendim İbrahim Aleyhisselam ateşe düştüğü zaman o ateş söndü ve İbrahim Aleyhisselamı yakmadı e, hatta rivayet edilir ki işte o ateş İbrahim Aleyhisselam'a selamet oldu şimdi ala İbrahim İbrahim'e ifadesinden e, eğer ey ateş selamet ol Allah'ın emri bütün ateş için olsaydı o zaman ateş Yakıcı bir özelliği bulunmazdı Efendim Şimdi Allah Celle Celaluhu O ateşi Münhasıran İbrahim Aleyhisselam'ı Yakma diye Emir buyurulması anlatılır Onun için İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığı O ateşin İbrahim Aleyhisselam'ı Yakmadığı ve o esnada Bütün ateşlerin Hararetinin olmadığı sonra ala İbrahim, İbrahim'e soğuk ol e ateş olunca o ateşin e, İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadığı, diğer ateşlerin de yakıcı özelliğinin devam ettiği bahsedilir. İşte İbrahim Aleyhisselam'a giydirilen bu gömlek, İbrahim Aleyhisselam bu gömleği sonra oğlu İshak Aleyhisselam'a emanet etti. Böyle mukaddes şeyler malum bırakılır. Bakara suresinde... Fihi sekinetüm min rabbikum ve bekiyetüm minma tereke âlü Musa ve âli Harun Tehmülühü'l <gülüyor> melâike O sandık meselesinde Musa Aleyhisselam'ın, Harun Aleyhisselam'ın orada asası, efendim, sarığı ve e, <gülüyor> tur Sina'da giydiği nalinleri onun içerisinde olduğundan bahsedilir. Yani bunların ne özelliği var? Ancak yani bu sandukayla savaşlar kazanıldı. İşte talut, e, calut'u öldürmesi meselesi uzun konulardır. Ancak e, bu tür meselelerde mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hırkasını e, Veysel Karani'ye emanet etmesi. Yani bir elbisedir ancak bunlar var. Şimdi bu gömlekte de İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığında üstündeki gömlek sonra İshak Aleyhisselam. İshak Aleyhisselam bunu e, oğlu Yakup Aleyhisselam'a, Yakup Aleyhisselam da Oğlu işte kardeşleri bunu aldıklarında aldıklarında Yakup aleyhisselam o Yusuf aleyhisselamın boynuna onu taktı böyle yani boynuna doladı. Bu şekilde bir nuska gibi tabiri kullanılır. Tefsirlerde var bu meseleler uzun uzun anlatılıyor. Yani Yusuf aleyhisselamın üstünde o gömlek İbrahim aleyhisselamın. Ee, sonra İsa Aleyhisselam'a emanet ediliyor. Sonra Yakup Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam da oğlu Yusuf Aleyhisselam'a emanet ediliyor bu gömlek. İşte Yusuf Aleyhisselam, işte bu gömleğini tekrar babasına gönderiyor. Ve etuni bi ahlikum idhebu bi kamisihaza. bu gömleğimi götürün. F ala abi babamın yüzüne koyun, atın yetibasıyla görür, gören olur ve tuni bi ehliikum ve bütün ailenizle toplayıp getirin. 94. ayet. Velamma fasaletil ne zaman ki fasaletil ayr. Burası önemli. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri Mısır'dan ayrılınca el ayr kervan demektir. Tabii onlarda 10 on kişiler. Onlar oradan ayrılınca daha Mısır'da Ürdün Arada ciddi bir mesafe var. Mısır'dan ayrılıyorlar Kale Ebuhum. Yakup Aleyhisselam diyor ki: "İnni leecidu Yusuf. Yusuf'un kokusunu alıyorum." Yusuf'un kokusu geliyor. Yusuf Aleyhisselam'ın kokusunu alıyorum. Burada uzun bir mesafeden bir kokunun alınabilmesi. Mesela Hazreti Ömer Radiyallahu efendimiz Medine-i hutbe okurken ta Kadisiye'de bulunan oradaki 2000 bin kilometre mesafede Irak toprakları Yasar El Cebel dağa bak düşman arkadan sarıyor efendim düşman Müslümanlara büyük zayiat verecek. Hazreti Ömer hutbeden oradan sesleniyor dağa bak diye, geriye bak diye Bir bakıyor ki düşman geriden geliyor oradan oraya o sesi nasıl duyurduğu duyuran Allah duyurur. İşte burada ayet bu. İnni Kur'an'ı kendi mucize var mı? Mucize olmaz mı? Her bir bölümünde mucizelerle karşılaşmak mümkündür. İnni leecidru Yusuf. Yusuf'un kokusunu alıyorum diyor Yakup Aleyhisselam. Levla entufennidun. Yaşlılıktan akıl zayiatığına düştüm diye düşünmeyin. Yani hani bir insan yaşlanır. Zaten Yakup Aleyhisselam hep Yusuf, Yusuf yani yu, yu, oğlunu, evladını e, özlüyor. E çünkü onun peygamber olacağını da işte gördüğü rüyasından anladığından dolayı e, burada kavuşacağı günü tabiri caizse bekliyor. Böyle bir durumda da bu sefer tamam dedi Yusuf'umun kokusu gelmeye başladı. Ama kaç sene geçmiş, 80 yıl geçmiş aradan. Yani benim hayal kurduğumu vesaire kurgu yaptığımı düşünmeyin. Yaşlılıktan dolayı da böyle bir zayiatım, akıl zayiatım olduğunu düşünmezseniz ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Galu dediler ki tallahi yani tallahi yemin olsun ki inneke fefi dhalalikel kadim. Yine aynı eskiden sayıkladığın gibi yani Yusuf'u arzu ediyorsun, kavuşacağını umuyorsun. Halbuki Artık kaç yıl geçmiş aradan Yusuf diye bir şey kalmadı. Böyle bir şey olamaz demeye getirdiler. Böyle söylemeye çık alakışıyorlar. Elhamma <Sanetermülüyor> enca elbeşir. Elhamma ne zaman ki enca elbeşir müjdeci geldi. Burada rivayet Yahuda dediğimiz Yakup aleyhisselam evladı Yusuf'u evlatlarına teslim edince. Onların yap yani hainlik yapacağını tahmin etme insan kendi evladını tanır. Meşhur en başa dönüyoruz. Yahu Yusuf aleyhisselamı kuyuya attılar. Onun gömleğini bu bahsettiğimiz gömlek bu değil üstüne giydiği. O tekrar geriye gönderdiği gömlek boynuna doladığı gömlek olmaktadır. O şekilde rivayetler görülüyor Üstündeki gömleği çıkarttılar. O gömleği bir, oradaki e, bir koyun kestiler. Onun kanına buladılar. Onu babasına yalan gömleği Yahuda getirdi. Şimdi buradaki bütün mesele ortaya çıktı. Yusuf Aleyhisselam'ın durumu ortaya çıktı. Kendilerinin de yaptıkları hataları kendileri de ikrar ettiler ki, biz hata yaptık burada, yanlış yaptık dediler. Ve o gömleği de Yahuda kendisi dedi ki orada ben o yanlışı yaptım bari elimle de düzelteyim. Bir insan bir hata yaptıysa yani hatasını anlayan kişi Erdem odur ki özür dilemeyi de bilecek. Burada bir özür görülüyor. Encel Beşir işte Beşir dediğimiz bu kişiyi e, Yahudadan bahsediliyor. Yani Yehuz, Yehuz bin Yakup e, burada rivayette ge geçiyor. E, getirdi. Kendini bir nevi işte orada bir yanlış yaptık ama şimdi kendimi affettiriyorum. Bu yanlışımı telafi ediyorum. Bir hata ettik. Elkâhu alâ vecihihi. Babasının yüzüne attı. Yüzünün üzerine koydu. Fertedde besira Gördü. Fertedde besira Gören oldu. Gözleri açıldı. Acayip bir şey. Fertedde besira Kâle. Elem ekullekum. Yakup Aleyhisselam dedi ki ben size demedim mi? Elem ekullekum. Ben size söylemedim mi? İnni a'lemu minallahi ma la ta'lemun. İnni ben a'lemu biliyorum min Allah Allah tarafından. Peygamberler Rabbimiz tarafından direkt muhataptırlar. Ma la ta'lemun bilmediklerinizi. Ha buradan anlaşılıyor ki Yakup Aleyhisselam oğlunun yani Yusuf Aleyhisselam'ın varlığından yani bilmiyor nerede olduğunu ama yaşadığını biliyor. Çünkü Oradaki alametler onun ölmemesi ve peygamber olması ile alakalıdır. İşte ben Allah tarafından sizin bilmediğinizi biliyorum. Peygamberler vahye mazhardırlar. Fakat peygamber de olsa kader yaşanıyor. Mevla'nın mukadder kıldığı o kader yaşanıyor. İşte aradan kaç sene geçmiş bir insan bilse kendi evladının Mısır'da devlet başkanı olmuş şu anda kıtlık içerisinde hemen gider oraya. Evlatlarını gönderiyor oradan bir erzak getirin diye. Zaten kendisi şimanda gitmiş olacak. Yani Mevla Celle Celaluhu gaybı bildirir. Hüküm onundur gaybı bildirmez. Yine hüküm onundur. Galu, 97. ayet. Ya ebana ey babacım. Ya ebana stavfir lana zunubena. Ya abana, lana, Günahlarımızdan dolayı Rabbimizden affu mağfiret iste. Allah'tan af iste. Zunubina. İnna kunna muhakkak ki biz hati'in, hata ettik. Yani biz yanlış yaptık, hata ettik. Muhti'in kelimesi hataya düşmek. Yani hataya düşmek değil bu. Bilerek yaptılar bunu. Şimdi bir insan bilerek bir yanlış yaptı, bir hata etti. Daha sonra da bu hatasıyla yüzleşti. Ya yani Orada nefsimize uyduk, bir hata ettik, özür dileriz, kusura bakmayın gibi. İşte Yehuz'a burada ne yaptı? O yalan gömleği götürmüştü, 80 sene sonra da doğru gömleği götürüyor. Bir hata yaptık, nefsimize uyduk. Hatasız dost arayan hiç dost bulamaz demiş Ecdat. Bundan dolayıdır ki bir insan el mümin yakbelil özür mümin özrü kabul eder. Yani birisi dedi ki ya bir hata yaptık burada yanlış yaptık. İşte Yusuf Aleyhisselam bir önceki tefsirde kardeşleri dedi ki biz hata yaptık. La tesribi aleyküm ulyam ben sizi kınamayacağım dedi tamam. Madem hatanızı kabul ediyorsunuz özür beyal ediyorsunuz ben de özürü kabul ediyorum. Şimdi burada da ne oldu? Babacığım biz bir hata yaptık yanlış yaptık kabul ediyoruz. Yusuf Aleyhisselam'a Mevla ne büyük nimetler verdi Allah'tan bizim affımızı iste Allah bizi eylesin Şimdi bunları görsel ortaya koymamız lazım. Yakup Aleyhisselam burada sizin gibi evlatlar mı olur? Efendim neler yaptınız? 80 sene beni ayrı bıraktınız. Bunca bana sıkıntı verdiniz gibi. Böyle bir durum yok. Tefsirlerde de bu yok. Burada anlaşılan o ki bir insan bir hata yaptıysa. Hatasında da ısrar etmeyip. Tekrar burada mesela kardeşleri daha da hasetlerini devam ettirebilirlerdi. Ettirmediler. Yusuf Aleyhisselam'dan da özür dilediler. Yakup Aleyhisselam'dan da özür diliyorlar. Hata yaptık diyorlar. Hatamızı kabul ettik diyorlar. E bu durumda ne yaptı? Kale Yakup Aleyhisselam Sevfe estağfirü lekum rabbi Rabbimden sizin hakkınızda affı mağfiret isteyeceğim. Yani bir o vakit cuma gecesi değildi. Bir cuma gecesi olsun bir de seher vakti olsun dedi. Cuma gecesi seher vakti. Buradan anlaşılan o ki yani makbul anlarda da dua edilmiyor. Çünkü bu basit bir hata değil. Ondan sonra tamam Allah sizi affetsin demedi. Yani diyebilirdi de. Burada da o anlaşılıyor. Ciddi hatalar hususunda ciddi tövbe gerekiyor. Demek ki e, şimdi burada da tekrar etmek gerekirse Yakup aleyhisselam evlatlarının hatasını kabul etti. Ve evlatlarının bu yaptıkları yanlışlardan dolayı Bak nasıl çıktı sizin yaptığınız bu ihanetler Allah sizi nasıl işte vesaire Diyemiyorum onları Gibi bu şekilde tahkir eden Onları hakaret eden bir duruma düşürmedi Çünkü karşısındaki bir hatayı yaptığını Bir kusur ettiğini kabul ediyor itiraf ediyor Efendim özür diliyor ise Mesele biz ortayı bulup Nasıl huzuru tesis ederiz yoluna bakmak lazım. İşte Yusuf aleyhisselam kardeşlerini kendi karşısında görünce ve onlar da muhtaç durumunda ve iş gün yüzüne çıkınca kardeşler de evet biz yanlış yaptık deyince Yusuf aleyhisselam onları kınamadı. Yaptıklarını yüzlerine vurmadı ve onları tekrar tahkir etmedi. Ha demek ki bizde ben büyük ahlak sahibiyim. Veya ben güzel ahlaklı olmak istiyorum işte o zaman burayı iyi görmek lazım. Kişi aile içerisinde babasıyla, amcasıyla, eşiyle, çocuğuyla alakalı hataları gözeten değil. Hataları mesela karşı karşıya geldin. O yakının veya arkadaşınla yüzleştiniz. O hataya diyor. Ya bir hataya düştük kusura bakma ya. Ben bu hatayı nasıl işledim özür dilerim diyorsa Yusuf aleyhisselam affediyor. Efendimiz e, yine hasılı Yakup Aleyhisselam burada affediyor. Sizin gibi evlatlar vesaire demiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettiğinde orada Mekkeliler Resulü Efendimiz'i 53 yıl boyunca Peygamberlik döneminde neler yaptılar? Yani e, tarihe sığmayacak e, meşum işler yaptılar. Gayri ahlaki işler yaptılar. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi ben de aynısını söylüyorum. Sizi... Kınamıyorum. Yine Hasılı Fatih Sultan İstanbul'u aldığında onlara dedi ki siz olsaydınız ne yapardınız? Onlar dedi ki e, Rumlar girdiği bölgeleri kadın, çocuk, çocuğu katlediyor. Hatta meşhur Birinci Kılıç Arslan dönemindeki ilk Haçlılar 600 bin kişi çıktı. Kudüs'e vardıklarında Kudüs'teki Müslümanlar tamam, hadi Müslümanlara düşmanlık yap. Oradaki Yahudileri, Hristiyanları Kendisi gibi inanan Hristiyanları, kadın, çoluk, çocuk, bebek hiç fark etmiyor. Kundaktaki çocukları, bebek hepsini katlettiler. 1200 yıllarında Ayasofya'da efendim, o zamanki Rumlar vesaire Ayasofya'nın içerisinde İstanbul'daki Ayasofya'dan bahsediyorum. O içerisindeki kadın, çoluk, çocuk ne varsa hepsini kılıçtan geçirdiler. E bunlar senin tebaan. Yani Hristiyanım diyorsun bakıyorsunuz. Aynı mantıktaki adam, aynı mantıktaki kişiyi öldürüyor. Yani İslam dairesinde olmayanın kuralı ahlakı yoktur. O medeniyim dese de onun belirli yere kadardır. Şeyh Nakşibend Hazretleri bir mecliste otururken affedersiniz orada köpekler kendi aralarında karların üzerinde oynuyorlar mı? Birisi de demiş ki efendim ne kadar muhabbet ediyorlar. Bunların muhabbeti kemik gören aralarına bir kemik atın nasıl hepsi kırlaşmaya başlar. İşte meselenin aslını anlamak lazım. Müslüman o büyük ahlakı. Kendisine hata edil yanlış yapılsa bile Yusuf aleyhisselam gibi affediyorum. Yakup aleyhisselam gibi siz hiç bu, bu Yakup aleyhisselam zaten siz niye bu hatayı yaptınız bile demiyor. Onlar diyorlar ki hata ettik bizim affımızı Allah'tan iste. Diyor Yakup Aleyhisselam tamam ben sizin affınızı bir dakika ne hat ne affu ya vesaire demiyor Sevfe astaafirurukum Rabbim Rabbimden sizin affınızı isteyeceğim diyor yani bu geleceğe matuf bıraktı iki mesele çıkıyor bir mübarek bir saatte mübarek Allah'tan aff isteyin basit bir hata değil bu ben affediyorum Rabbim de sizi affetsin Cuma gecesi seher vaktine bıraktı. İnnehu Allahu'l-Gafurur Rahim. Son derece affedici ve merhamet sahibidir. İşte varada fil hadis en zalike kana cum'a diyor. Cuma gecesine bırakması cuma gecesi mübarektir. Cuma gecesi iman ile göç eden ruhlara müsaade edilir ve nasıl ki melekler insanların etrafında yüzlerce binlerce melek vardır. Ruhaniyetle de iman ehli bu şekilde geriye bıraktıklarını efendim e, hem yani haberdar edilir Mevla celal her şeye kadirdir efendimiz ayiat ve selam ben e, raddallahi selam eraddallahu ruhu ve radiyallahu anhu kim bana selam verirse Allah ruhumu iade eder ben onun selamını kendisine veririm buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Menzarını ba'deme mati kendime zarif ve hayati. Vefatımdan sonra ziyaret eden sağlığımda ziyaret etmiş gibidir. <gülüyor> ben hacce ve fakat cefani hac yaptı beni ziyaret etmedi bana eziyet eder buyurdu sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 99. ayet. Felamma ala Yusuf. Şimdi Yusuf Aleyhisselam babasına gömlek gönderdi, babasının gözleri açıldı, onları hepsini ailece, işte takribi olarak onlar 63 kişi civarındaydiler, ee, kardeşleri, işte eşleri, çoluk çocuk vesaire babası falan maada halu ala Yusuf, Yusuf Aleyhisselam onları şehrin kapısında, Mısırın Mısır kapısında onları karşıladı onlara özel hazırlıklar yaptı. Kapısında karşılayınca dehalu alayuz Yusuf Aleyhisselam'ın huzuruna vardılar. Ava iley onları ebeveyni anne babasını bağrına bastı. Demek ikisi de yaşıyor anne babası. Anne baba efendim yaşıyorsa bu en büyük bahtiyarlıktır. Yani dua alırsın. Ahirete gittiyse o zaman dua edersin. Allah yaşayanlarımıza sıhhat afiyet hayırlı ömürler, ahirete göç edenlere merhametiyle muamele eylesin, rahmet eylesin. Anne babasını bağrına bastı. Onları büyük bir hürmet ve saygıyla karşıladı. Bakal Yusuf Aleyhisselam dedi ki Mısır. Mısır. Mısır şehrine. Buyurun. Buyurun gelin. buyur buyursunlar. Udhulu dahil olun. Buyurun. İnşallahü aminin. Allah'ın dilemesiyle. Emniyetle. Buyurun şehre. Geliniz. Ve refa'a ebeveyhi. Yüzüncü ayet. Ve refa'a yükseltti abeveyhi. Anne babasını alel arşi. Kürsüye yani kendisinin e, makamına onları demek oluyor ki burada bir devlet erkanı kendine bir makam yapması, bir mekan yapmasının müsaadesi vardır. Çünkü peygamberlerde ismet sıfatı var. Peygamberler e, günah işlemezler, hata yapmazlar, Mevla onları korur böyle bir şey yanlış olsaydı Peygamberlere hem Yusuf Aleyhisselam'ın makamı ve babası Yakup Aleyhisselam oraya geliyor. O makama oturacak şimdi. Ha demek oluyor ki bir devletin kendine ait işte ecdat topkapı sarayı yapmış. Ya ancak topkapı sarayı dediğimiz zaman oradaki Sultanahmet mesela cami ku kubbesinin çok çok altında düz ayak giriliyor. Yani normal girdiğiniz zaman e, ilave yapılmıştır. O kadar da kendilerine göre böyle şatafatlı bir saray yapalım dememiştir. İhtiyaca göre büyütülmüştür. Odalar simetri de değildir. Camideki o bütün mimari özelliklerin hiçbirisi Topkapı Sarayı'nda bulamazsınız. Ne zaman ki işte ihtişamlı saraylar yapılıp e, e, orada borçlar alınmaya başladı 1850'den sonra. Yani e, Net bir ifadeyle saraylara kapanmaya başladılar. Osmanlı orada da geri gitmeye başladı. Ee, yanlış yanlıştır. Peygamberler sorgulanmaz. Peygamberin dışında hatalar yapanlar olmuş. Hoca Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz ne diyor? Bende bir yanlış görürseniz sahabe efendimiz diyor ki düzeltiriz diyorlar. Ama Resulullah efendimiz bende bir yanlış görürsünüz öyle bir şey olamaz. Çünkü onu direkt muhatabı Allah'tır. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي Andolsun Hz. Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Usvetun hasene uymanız gereken ölçüdür diyor o, o kalıp. Ona insanoğlu benzerse Allah'ın Celle Celaluhu insan dediği insan kalıbı Resulullah Efendimiz. Evet yani bir imalatta bir kalıp insanlıkta da لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي Andolsun Hz. Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem üst bütün hasil uyumanız gereken güzel bir örnek numune efendim ona uyacaksınız Allah bizi Habibinden ayırmasın burada ve çale udhulu Mısır Mısır şehrine buyurun inşallah aminin vraf'a abu anne babasını alal arşi kürsüye onları buyur etti buyurun ve buraya otur rafa demek ki yükselemek demek demek yüksek bir yer ve karroulehu sude da oraya geldiklerinde Burada rivayet ediliyor ki Adem Aleyhisselam'dan İsa Aleyhisselam dönemine kadar bu şekilde idarecilere, yetkililere hürmet edilirdi. Böyle efendim ve harru kapandılar lehu o Yusuf için succede secdeye. Yani secdeye bu, bu saygı gösterdiler. E, bu yapılırdı. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde şimdi bunlarla alakalı rivayetler de var. Onları da okuyacağız. Ve kale ya ebeti babacım ya abeti, bu rüyamın tevili bu. İşte ta en başta bu yani Yusuf suresine başladığımızda 11 yıldız gördüm, güneş, ay gördüm. Hepsi bana secde ediyorlardı babacığım işte bunun tevili bu. Ya ebeti haza tevili rüyay. rüyamın tevili 80 sene sonra çıktı. Acayip bir şey. Min kablu evvelden kad Rabb'i hakka. Rabbim bunu hak olarak kıldı. Gerçek çıktı orsa. ve kana ahsene bi. Mevla bana celle Celal lutflarda, iyiliklerde, ikramlarda bulundu. Burada e, gelecek bu mesele ancak Allah celle Celal bir insana ilim vermesi ve o ilmini de icra edeceği yetki vermesi Allah'ın bir lütfu oluyor. Onun için ilim irfan sahibi Allah'ı, peygamberi, dini, mukaddesatı sevenlere Allah güç, kuvvet nasip eylesin. E böyle olursa ne oluyor? Çünkü Allah'ı seviyor. Efendim Allah Celle Celaluhu'nun emrine uygun hareket ettiği için o yetkiyi de Allah'ı razı etmek, peygamberi razı etmek Allah'ın yarattığı kullarını da şefkatle, merhametle hareket eder. İşte Yusuf Aleyhisselam olduğu gibi hem peygamber ve kendisine de bütün Mısır idaresi verilmiş, bütün halka ne yapıyor, hizmet ediyor, fakirleri yetimleri gözetiyor. ve o kıtlık döneminde kimseyi aç bırakmıyor. Adaleti teyse el adlu esasül mülki. Adalet mülkün temelidir. Yani burada eh senebi, bana mevla lütufta bulundu, ikramlarda bulundu. Demek ki hem ilim yani peygamberlik var kendisinde hem de yetki. İzahreceni min es-sijni Akhra yani sizin hapis, hapisten mevla çıkarttı. Vaca ebi kum minel bedvi çöllerdeydiniz, oradan mevla celle celer sizi benim yanıma vaca sizi getirdi minel bedvi çöllerde. Efendimin badi şeytan, şeytan beyni ve beyne iki kardeşlerimin arasını çekip aldı, bizi uzaklaştırdı, uzaklaştırdı. Şeytan bu vesveseleri verdi, kardeşlerinde o hataya. Uydu demiyor tabi burada yine burada olayit şey yapıyor yüzlerine vurmuyor. Şeytan kardeşlerimizin arasını açmadan yani efendim açtıktan sonra başımıza geldi. Ancak bunlar geçtikten sonra Mevla sizi yanıma getirdi. Elhamdülillah ne güzel bir şey tadı kaçırmıyor orada bu ince ahlak önemlidir. Aile için önemlidir anne baba kardeşler hala dayı vesaire affetmeyi bilmek lazım. Tekrar ediyorum el mümin yakbalül mümin özrü kabul eder. Adam diyor ki hata yaptım ya kusura ben affetmem ben şunu yapmam. E peki şunu sormak lazım yani ben kendim dahil Allah'ın huzuruna vardığımızda hatamız ve kusurumuzda Rabbim beni affedecek. Allah'a inanıyorum peygambere inanıyorum dinimi seviyorum sahabeyi seviyorum alimleri velileri seviyorum. Efendim bu yolda yürümeye çalışıyoruz E hata kusur E hatalarımızı kusurlarımızı Rabbim affedecek Herkes böyle düşünüyor Ben de düşünüyorum E şimdi eğer bir insan affedici olursa Allah affeder E ben affetmem E Allah'ın affını isterim Bu nasıl olacak bu Onun için affedersen işte Onun için bir müminin kalbinde din kardeşine karşı kin olmaz Kini olanın dini olmaz Bir Müslüman Müslümana din kardeşine kin tutamaz işte bu şekilde bütün Afrika'daki Müslüman ülkeler, Kafkasya'lardaki ülkeler, Orta Doğu'daki ülkeler Müslümanlar birbirine sevgi bağıyla bağlanmayı bilmeli. Aradaki kini ve nefreti kaldırmalı. Çin özelliğinde olanlara bir bakın mutlaka küffarı alemine ittifak kurar ve Müslümanlara kurşun sıkar veya aleyhinde uğraşırlar. Acayip bir şey. La yeşlemi fi kalbi elliman ve lehektu Müslümanın kalbi iman ve kin bir arada olmaz ve geldi بكم من الودم بعد ان نزع الشيطان بيني وبين اخوتي şeytan benim ve kardeşlerimin arasını ayırmadan efendim evvel e, bu haller e, gelmeden Bunlar oldu. İnne Rabbi benim Rabbim Latifun limayşa. Dilediğine sonsuz lütuf ve ikram sahibidir. İnnehu hu <huve> al-aliimul hakim. O Allah her şeyi bilir. Yaptığı her şey yerli yerindedir. Şimdi bu konuyla alakalı rivayetler var. Allahum ayni. <gülüyor> Aleyhim biseb keseb Yusuf. Allahım. Yusuf Aleyhisselam'a 7 yıl bolluk bereket verdiğin gibi bize de böyle bolluk bereket nasip et diye Efendimiz Aişatü Mekke'ye yani mukaddes topraklara dualar etmiştir. Şimdi secde meselesi vakad kane haza sa'igan fi şeraihim izâ selimu alal kebîr yescudûne lehû ve lem yezil haza caizem milledun. Adem ilâ şeriatü İsa aleyhi salatu vesselam. Şimdi Adem Aleyhisselam döneminden İsa Aleyhisselam dönemine kadar böyle devlet erkanının yanlarına vardıkları zaman onlar o şekilde giderler secde ederlerdi. Yani saygı gösterirlerdi. Bu devam ediyor idi. Fahera fi haza bajal escud muhta muhtasem bi cenabir rabbi subhanahu. Peki şimdi İsa Aleyhisselam ancak bu ümmete ne oldu vacale sucud muhtassan bi cenabir rabbi subhanahu ve taala. Allah celle celal bu ümmete ise sadece Allah'a secde ederiz. Yani Allah'tan başkasına biz secde etmeyiz. Yani bu da bu ümmete tahsis edilmiştir ve mazmunen kavl-u ve fil hadis yine enne muaz. Burada iki tane çok yükteli bir mesele var. Muaz Efendimiz kadime şam fevecde hum yascudune safihim. orada diyor ki e ee, bin Cebel radıyallahu efendimiz Şama geliyor. Bakıyor ki oradaki insanlar Yescudune. ne? Yes, secde ediyorlar li fetihim. yani onların liderlerine, oradaki devlet başkanlarına secde ediyorlar. Felemma <gülüyor> raca sadece li Rasulullah sallallahu yanına geldi. Gelince Resulullah'ın karşısında secde etmeye kalkıştı. Bak <gülüyor> ya Ne yapıyorsun ya Muaz dedi efemizle saat ve sene fakale inne ra'aytum yasjudun ve asaqifin fetim ba anta ahqu an ya e onlar kendi liderlerine secde ediyorlar e sen en çok secde edilmeye layık olan sensin secde edeyim ya resulullah buyurdu ki yok bizde yok mu bizde yok lev amuran alhadan an ben birinin birine secde etmesini emretmiş olsaydım la emartul mer'a ya aleyha yani bir hanımın kocasına secde etmesini emrederdim. Çünkü kocasının hanımın üzerindeki hakkı büyüktür. Burada şu incelik var. Arz etmeden geçemeyeceğim. Meselenin aslı şu. Bizim iki tane devletimiz var. İki tane. Bir yuva. Yuvayı reis idare ediyor. Yuvayı idare eden reis deniyor. Bir de ülke. Yani ülkeyi de idare eden reis deniyor. Şimdi ülkenin idaresi güçlü olursa Burada insanlar canlarını, mallarını, kendilerini, camisi, ezanı, bayrağı vesaire korunur. Yuva, yuva da sağlam olursa yuvayı hanım yani eş koruyacak, vatanı da orada erkek koruyacak. O erkek ne yapıyor? Komutan ona emrettiği zaman emredersin diyecek. O asker komutana itaat edecek, hududu bekleyecek, vatanı muhafaza edecek. Hanım da kocasına yuvaya itaat edecek, efendim yuvayı kurtaracak. Şimdi hanım yuvayı terk eder, başka yerlerde gezerse asker de hududu terk eder. Başka hudutlarda gezerse vatan gider, yuva gider. Meselenin özü bu. Onun için burada ince ki ince mesele yuvaların korunmasıdır. Buradaki secde bizzat secde gibi değil. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada itaat, emre dersin. Yani itaat gerekiyor. E, yuvaların korunması gerekiyor. Meşru dairede dine namusa aykırı olmadıktan sonra din ve namusa aykırı olmadıktan sonra peki demekle yuvalar dostluklar efendim emredersin demekle vatan kaim olur. Meselenin özü özetin özeti arz etmiş oldum. Şimdi burada e, Musa Aley Yusuf aleyhisselam Yusuf aleyhisselam. Ailece gelin deyince ve Vekale Muhammed bin İsa, eee zükale vallahi a'lam inne Yusuf Yusuf aleyhisselam kuyuya atıldıktan sonra hani Yakup kanet semaniye aşara sene o zaman 10 8 e, yaşlarında idi e, ve o yaşlardan rivayete göre 80 yıl ayrı kaldılar diyor 80 sene ayrı kaldılar acayip bir şey. sonra ve دخل beni İsrail Mısır ve hum 80 yıl sonra işte ailece yanıma gelin dediğinde o zaman onlar 63 kişiydiler. 63 kişiyle Yusuf Aleyhisselam'ın yanına geldiler ve Yusuf Aleyhisselam onları işte arz ettiğimiz gibi konaklandırdı, onları ağırladı. Ve bunun neticesinde orada uzun bir müddet kaldılar. E, ta ki Musa Aleyhisselam dönemine kadar Musa Aleyhisselam döneminde onlar Mısır'dan tekrar Ürdün topraklarına denizin yarılması meselesi 670 bin kişiye ulaşıldığından bahsediliyor. Ve Musa Aleyhisselam döneminde de milyonları geçtiğinden bahsediliyor. Yani... Ee, Yusuf Aleyhisselam Kardeşleri işte babası Mısır'a geliyor 63 kişi O 63 kişi aradan Yüzlerce sene geçiyor Yusuf Aleyhisselam'dan sonra Musa Aleyhisselam'a kadar Çok ciddi birkaç yüz sene var O zaman dilimi içerisinde Burada Mısır'dan tekrar çıkarken 670 bin kişi civarında Sonra yine Musa Aleyhisselam'ın Ümmeti olarak milyonları Geçiyor çünkü Ümmeti Muhammed'den sonra yani bu ümmetten sonra en kalabalık cennete giden ikinci ümmet Musa Aleyhisselam'ın ümmeti olmakta. Ona inananların sayısı bir hayli fazla. 101. ayetten devam ediyoruz. Rabbi ey Rabbim adateytenimnel mülk burada net olarak söylüyor. Bana mülk verdin. İşte Allah Celle Celaluhu'nun bana iyilik yaptığı ve ehsene bi. Allah bana ihsanda bulundu. İhsan bu ayet-i kerimede anlaşılıyor. Rabb'i Allah'ım, kadataytenil mülk bana mülk verdin. Mülk yetki demektir. Veallemtenimin hadis peygamberlerdeki bütün onların getirdiği ahkamı din ve rüyalardaki ince anlayış, tabirleri o kabiliyeti bana nasip eyledin. Demek oluyor ki işte tekrar ediyorum. Bir idareci, bir mülkün idarecisi Burada incelik olarak bilgi sahibi olmalı. Yani Allah'ı, peygamberi, dinini bilmeli. İşte Yusuf Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam'ın bu kadar büyük başarısı önce Allah'ı efendim tanıması, ahkamı, dini bilmesi ve o imanı. Zaten peygamber kendisi. Peygamberler bize her şeyle örnek oluyorlar. Ne oldu? Ve önce tedbirlerini aldı. Tedbirleri aldıktan sonra Allah'ın kullarına... Merhamet etti şefkat etti hatta anlatılır ki o hazinelere malik olmasına rağmen iki günde bir yemek yerdi aç kalırdı bildiğimiz aç kalır neden yani darda zorda ve fakirlerin halini anlayayım diye Rabbimizin bize oruç emri mesela sıcakta uzun günlerde oruç tutuyorsun ne kadar zengin de olsan Mevla'nın emri o açlık Ha insan düşünüyor ya hakikaten bu aç olmak fakirlerin durumu zor imişti. İnsan bir kendine çeki düzen veriyor, bir merhamet oluşuyor. Her şeyin en doğrusunu bilen Allah'tır. Ya onun için Allah idarecilerimizi İslam aleminin tamamında Allah'ı bilen, kalbinde merhamet dolu, ahkamı dini bilen, ilim ehli efendim, e, bu şekilde liyakatli e, ve o şekilde... İdarecileri Rabbim nasip eylesin. Mevcut idarecilerle de hakkaniyet dairesinde Allah'ın razı olduğu işleri yapmaya Rabbim muvaffak eylesin. Rabbim gıdâteyteni Allah'ım bana verdin. Minel mülk, mülk verdin. Ve allemteni min tevillâ hadis. Fâtıres semâvet vel ard. Yerleri gökleri yaratan sensin. En veliyyi fî dünya vel âhiret. Dünya ve ahirette dost. Velîm sensin ya Rabbi. Tevaffenî muslimen. Tevaffeni Müslüman beni Müslüman olarak öldür. Ve elhikni bis salihin. Beni salihlerin arasına kat ya Rabbi diye dua ediyor Tevaffeni Müslimen. Ve elhikni bis salihin. Mesela dualarda hep bu okunur. Tevaffeni Müslimen, Müslimen ve elhikni salihin. Yani Tevaffeni Müslüman beni Müslüman olarak öldür. Ve elhikni beni kat bis salihin salih kulları. Kendisi zaten salih ama peygamber de olsa bize bir dua öğretiyor resul Efendimiz'in istişare öğretmesi gibi. Şimdi burada Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: "Kâl-i Rasûlullah Sallallahu aleyhi ve sellem: Lâ yetemenniyen Başına gelen bir sıkıntı ve musibetten dolayı ölüm temenni etmeyin. Ve in kana ve lâ budde e, el -mevt. yani illa ölümü temenni edecekseniz felyekul: "Allahümme ahyinî mâ kânet el hayâtü وَتَوَفَّنِي اِذَا كَانَتِ الْوَفَاتُ حَيْرًا <gülüyor> لِيهِ Allah'ım mahini. Allah'ım bana hayat ver. اِنْ كَانَتِ الْحَيَاتِ حَيْرًا لِيهِ Eğer hayat benim için hayırlıysa, bana hayır nasip et. Mesela bazı dualarda var. Allah'ım, imanım zirveye buldu. Efendim, ibadetu i taatim zirveyi buldu. Artık daha yani kazanabileceğim bu kadar. O kemalatta bana ölüm nasip eyle diye mesela böyle dualar vardır. Ee, mesela şimdi bir noktaya geldin işte 78 yaşına, 9-85 yaşına. İşte ondan sonra artık biraz o yüzünü gözünü kırmaya yani kazandığını kaybetmeye başlıyor aşağı doğru. Ee, öyle bir ince bir duadan bahsedilir. Allahümme buradan وَتَوَفَّنِ e, اِذَا e, كَانَتِ الْوَفَاتِ ve bana ölüm nasip et. İnkanetil vefatı. Eğer ölüm hayırlı benim için ise ölüm bana nasip et diye böyle dua edebilirsiniz diyor. Yani ölüm temennisi doğru değildir. Ölüm istemek doğru. Çünkü nereye gideceksin? Yani o gideceğin yer daha mı hayırlı? Hele ki intihar vesaire. E çünkü insan zannediyor ki sanki buradan kurtulursak kurtaracağız. Ahirette azap bekliyor. Yılanlar çıyanlar bekliyor. Efendim zincirler bekliyor, ateş bekliyor. Ali ahiret dediğimiz buyurun e, diye bir şey değil. Onun için hazırlıklı gitmek lazım. Yani e, dünyada sıkıntıya düşen kişi mutlaka e, sabırlı olmalı. İsnatani yekruh umm ibn Adem. Yine burada rivayet ediliyor ki iki şeyi insanoğlu diyor. Hoş karşılamaz efendim. Yekruhul maut ve ölüm halilü'l min el Ölümü hoş görmüyor. Halbuki ölümü ona hayırlı görülüyor çünkü fitneler var diyor. E fitneler var. Bazı ölümler hayırlı gibi görülür. Evet. Onun için Allah Celle Celaluhu hayatın da ölümün de hayırlısını nasip eylesin. Acayip. Evet. Ve yukra <gülüyor> ukillet el mal azmalı insan hoş görmez. Çirkin görür. Ve kıllel mali ekalü hisab halbuki azmal hesabı kolaydır kıyamet günü olan imkanlarla bir şekilde hayatını devam ettirdin hesabı olmuyor e ya Rabbim yeteri kadar idi ama çoğalmaya başladı bir de yanlış mal kazanmaya karşı kalkışınca bu sefer onun hesabı başlayacak bir sürü sıkıntılar oluşacak vesaire 102. ayet ve zalike min enbe'il gaybi işte sana gaybi haberleri vahyettik buyurdu Allah celle celaluhu bu ayeti kerimeden inşallah bir sonraki derste devam edeceğiz. E, gaybi haberler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haberi yoktu. Yusuf Aleyhisselam'ın nereden bilsin bu kadar ayrıntıyı nereden öğrenebilecek? Nuh Aleyhisselam'ın tufanı, işte bir tandırın altından suların kaynaması nereden bilecek? Mevla Celle Celaluhu Habibine bildiriyor. Ve e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bize bunları duyuruyor. Kur'an-ı Kerim Allah'ın Celle Celaluhu'nun birebir zalike <gülüyor> min enba'il bunlar gaybi haberlerdir. Resulullah Efendimize bildiriyor. Resulullah Efendimiz bize duyuruyor. Resulullah Efendimiz bu cümleleri kendisi kurmuyor. Yani Efendimiz ve selamın bu hükümleri birebir Rabbimiz Efendimiz Aişe Hatun da Rabbimizden öğrendiği bu ayetleri kelime kelime, harf harf bir zerresine dokunmadan Sahabeye sahabeden sonra da günümüze kadar geldi Bunun aksini ortaya koyan ve söyleyenler Direktinden çıkarlar Ve Allah'ın Celle Celaluhu'nun mülkünde Müşrik olarak imansız giderler Ondan dolayıdır ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bir harfine dahi dokunmadı İşte bunlar gaybi haberlerdir Habibim Allah olarak sana bildiriyorum Nuhihi ilek. Bu ayeti kerimeyi inşallah Bir sonraki derste de uzun uzun konuşacağız Rabbim rızasına nail eylesin Son nefeste iman cennetiyle müşerref eylesin. Sübhanı Rabbil Ali'l-i'l-i'l-i'l-i'l-Veha ve elhamdülillahi lezeydena lihazze ve makunna li netediyel evlâne eden Allah. Vessalatu vesselamu alâ Resulina Muhammedin ve alâli ve sahbî ecmain. Ya Rabbi, ilahi ya Rabbi il elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı rızana uygun kullanmaya muvaffak eyle. Haramlara, günahlara, fıskı fucurlara düşmekten muhafaza eyle. Kulunda görmek istediğin kemalatı nasip eyle. İdarecilerimizi seni bilen, seni tanıyan insanlığa İslam'a Din kardeşine merhamet edecek şefkat ve merhametle güzel idareciler nasip eyle. Zalim, hain, facir, din, vatan, mukaddesat düşmanlarının tasallut ve cebarutlarından bizleri koru muhafaza eyle. İslam ümmetlerine birliktirdik nasip eyle. Cümle hastalara şifa. Darda zorda selametler nasip eyle. Darda zorda olanlara selamet. Ya gözü görmeyenlere. Ya Rabbi'yle Yakup Aleyhisselam'ın gözünün açılması gibi şifalar ihsan eyle. Son nefeste iman. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffakıyla el fatiha Allahu mesala. Euzu billahi minash shaytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alaminer rahmanir rahim. Malikiyevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn.